Kendi hayatınızın mimari olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Yani her kararı kendiniz alıyorsunuz, yolunuzu tek başınıza çiziyorsunuz. Peki ya size, hani o bilinçli olarak ben diyerek inşa ettiğiniz yapı var ya, aslında bütünün sadece küçücük bir parçası desek, bugün önümüzdeki bu kapsamlı rapora tam da bu sorunun cevabını bulmak için giriyoruz. İnsanın neyi şekillendirdiğini anlamak için, ne kadarı aileden, ne kadarı eğitimden, ne kadarysa içinde soluduğumuz o görünmez atmosferden geliyor. Bunu görmek için bu e, nörobilim laboratuvarlarından Anadolu irfanına, sosyolojiden kadim geleneklere uzanan gerçekten sarsıcı bir yolculuk olacak. Misyonumuzda basit, ben dediğimiz o gizemli şeyin aslında ne kadar kolektif bir eser olduğunu birlikte keşfetmek. Aslında raporun ortaya attığı temel fikir çok basit ama e, duyunca insanı gerçekten bir sarsıyor. Kişi temel olarak çevresinin bir eseridir. Bu çok iddialı bir cümle. Öyle. Ama sakın yanlış anlaşılmasın. Bu bireysel sorumluluğu falan ortadan kaldırmıyor. Tam tersine. O sorumluluğun oynandığı sahneyi, sınırlarını ve gerçek zeminini gösteriyor. Yani bize diyor ki, oyunu sen oynuyorsun ama kuralları sen koymadın. Anladım. İşte bu kuralları anlamak için de rapor 3 ana kaynağı inceliyor. Bir yanda İslam ve Türk kültürünün o toprağa kök salmış insan modeli, diğer yanda ise modern batı biliminin insanı bir proje gibi inşa eden modeli. Bakalım bu iki büyük nehir aynı denize dökülüyor mu? Harika bir başlangıç noktası. O zaman şey, bu yapıyı katman katman sökmeye başlayalım. Raporun ilk durağı İslam düşüncesi ve merkezdeki kavram, fıtrat. Bunu hep duyarız ama tam olarak ne demek? Rapor bunu fabrika ayarları olarak tanımlıyor. Evet, çok güzel bir tanım bu. Yani insan doğuştan kötü ya da boş bir levha değil, tam aksine iyiye, güzele ve doğruya yönelmeye programlı bir potansiyelle doğuyor. Bu Batı düşüncesindeki o meşhur fikirlerden farklı o zaman? Kesinlikle. İki temel fikirden de ayrılıyor. Biri can lokun, tabula rasa yani boş levha. Aynen, boş levha fikri. Diğeri de Hristiyanlıktaki ilk günah doğması. Fıtrat ise diyor ki, hayır insan ne boştur ne de günahkardır. İnsanın içinde iyiliğe dair ilahi bir yazılım var, bir işletim sistemi. Çevre yani raporun tabiriyle terbiye bu işletim sistemine ya virüs bulaştırır, onu bozar ya da doğru programları yükleyerek potansiyelini ortaya çıkarır. Anladım. Yani özünde bir bozulmamışlık, bir saflık var. Peki bunun üzerine kültür nasıl bir katman ekliyor? Rapor burada Türk kültüründeki ocak ve töre kavramlarına dikkat çekiyor. Ocak sadece içinde yemek pişen bir yer değil herhalde. Çok daha fazlası. Ocak ailenin, soyun ve hatta devletin manevi kalbidir. Kutsal bir merkezdir. İnsan orada sadece büyümez. Hani deyim yerindeyse pişer. Karakteri orada şekillenir. Ocağı tütmek deyişi de buradan geliyor o zaman. Tabii. Ocağı tütmek bir ailenin devamlılığı... Ocağı sönmekse bir soyun tükenişini ifade eden çok derin metaforlar. Töre ise bu ocağın ve toplumun yazılı olmayan anayasasıdır. Devlet yasaları değişebilir ama töre kalıcıdır. İl gider töre kalır. Sözü de tam bunu anlatır. Yani birey tek başına bir atom değil. Kesinlikle değil. Bu ocakta pişen ve töreyle şekillenen bir bütünün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu çok güçlü bir çerçeve. Peki binlerce kilometre ötede... Modern bilim bu kadim bilgilere ne diyor? Rapor şaşırtıcı bir şekilde benzer şeyler söylediğini anlatıyor. Mesela Bronfenbörner'ın ekolojik sistemler teorisi. Çevreyi matruşka bebekleri gibi iç içe geçmiş katmanlar olarak tanımlıyor. Evet, en içte aile var, yani bizim ocak. Dış katmanlarda okul, mahalle ve en dışta da kültürel değerler, yani bizim töre yer alıyor. Bir de Pierre Bourdieu var ve onun meşhur habitus kavramı. Bu biraz daha karmaşık galiba. Evet ama aslında çok sezgisel bir kavram. Burdiyo diyor ki içine doğduğunuz sosyal sınıf sizin bedeninize ve zihninize farkında bile olmadan bir tür sosyal DNA kazır. Sosyal DNA. Aynen. Bu sizin habitusunuzdur. Yürüme şeklinizden, zevklerinize, konuşma tarzınızdan, bir tehlike anında verdiğiniz reflekse kadar her şeyi bu habitus belirler. Farkında bile olmadan sergilediğimiz, bizi, biz yapan o derin alışkanlıklar bütünüdür. Yani Bourdieu'nun habitusu, sadece hangi kitabı okuduğumuzu değil, o kitabı bir kafede nasıl tuttuğumuzu, kahvemizi nasıl karıştırdığımızı bile belirleyen o görünmez yazılım mı? Mükemmel bir benzetme. Tam olarak bu. Sınıfsal bir işletim sistemi. İnanılmaz. İşte bu üç farklı sistemin yani fıtrat, töre ve habitusun kesişini gerçekten büyüleyici. Hepsi de davranışlarımızı biz farkında olmadan yönlendiren bir içsel yazılıma işaret ediyor. Nasıl bir sentez yapabiliriz peki? Bir bina düşünün. Fıtrat o binanın üzerine kurulduğu sağlam evrensel kaya zemindir. Tamam. Töre o binanın taşıyıcı kolonları ana iskeletidir. Ait olduğumuz kültürün yapısı. Habitus ise bizim o binanın içindeki odalarda nasıl yürüdüğümüz, eşyaları nasıl kullandığımız gibi gündelik, neredeyse otomatikleşmiş alışkanlıklarımızdır. Bizim kas dokumuz, yani ben dediğimiz yapı bu üç katmanın eşsiz bir bileşiminden oluşuyor. Aynen öyle. Peki. Tamam, ben dediğimiz şeyin büyük ölçüde dışarıdan şekillendiğini anladık. Ama bu durum işin en tartışmalı kısmına yani irade ve sorumluluk meselesine gelince bir sürü soru işareti yaratıyor. Ben yaptım, ben karar verdim derken aslında kendimizi mi kandırıyoruz? Rapor bu noktada bizi nörolojik bir şokla baş başa bırakıyor. Michael Gazzaniga'nın ayrık beyin deneyleri. Evet, gerçekten de modern bilimin en sarsıcı deneylerinden biri o. Beynin iki yarım küresi arasındaki bağlantının kesildiği epilepsi hastalarıyla yapılıyor. Nasıl bir deney bu? Şöyle ki hastanın sol görüş alanına yani sadece sağ beyninin görebileceği şekilde karlı bir manzara gösteriliyor. Sağ görüş alanına yani sol beynin görebileceği şekilde de bir tavuk pençesi. Sonra önüne bir sürü resim kartı konuluyor ve gördüklerinizle ilgili bir kart seçin deniyor. Ve hasta seçiyor. Evet. Hastanın sol eleyi, hani sağ beynin gördüğü karlı manzaraya uygun olarak bir kar küreği kartını seçiyor. Sağ eli ise sol beynin gördüğü tavuk pençesine uygun olarak bir tavuk kartını. Buraya kadar her şey normal. Asıl şok edici kısım şimdi başlıyor sanırım. Aynen. Araştırmacı soruyor, neden kar küreğini seçtin? Unutmayalım bu soruyu duyan ve cevaplayan konuşma merkezinin olduğu sol beyin. Ve sol beynin karlı manzaradan hiç haberi yok. Mantıken bilmiyorum elim kendi kendine gitti falan demesi lazım. Demesi gerekir ama demiyor. Ne diyor peki? Saniyeler içinde gayet kendinden emin bir şekilde tamamen mantıklı ama tamamen uydurma bir hikaye yaratıyor. Gayet basit tavuk pençesini gördüm, tavuk kartını seçtim, kürekte tavuk kümesini temizlemek içindir. İnanılmaz. Yani beyin durumu kurtarmak için anında bir hikaye uyduruyor. Aynen. Gazzanika, beynimizin sol yarım küresindeki bu hikaye uydurma mekanizmasına anlatıcı modül adını veriyor. Görevi, sebebini bilmediğimiz eylemlerimiz için anında tutarlı bir anlatı oluşturmak. Yani eylem önce geliyor. Evet, eylem önce geliyor, mantıklı açıklama sonra uyduruluyor. Bir saniye, bu çok acayip bir şey. Yani ben yaptım çünkü diye başlayan cümlelerimizin çoğu, Beynimizin sonradan uydurduğu mantıklı bir hikaye olabilir mi? Raporun vurguladığı şey tam olarak bu. Bu mekanizma yaptığımız şeylerin çoğunun bir post-hoc rasyonalizasyon yani sonradan mantığa bürüme olabileceğini gösteriyor. Hani şu meşhur kendine hizmet eden önyargı var ya. Başarıyı kendimize, başarısızlığı dış etkenlere bağlamak. İşte o da tam olarak bu anlatıcı modülün bir oyunu. Bu oyunun toplumsal sonuçları çok ağır olmalı. Eğer herkes başarısını tamamen kendine mal ediyorsa bu devasa bir kibir ve empati yoksunluğu yaratmaz mı? Kesinlikle yaratır. Harvard'lı felsefeci Michael Sandel'in liyakat tiranlığı dediği şey tam da bu. Liyakat tiranlığı. Evet. Evet. Ben hak ettim çünkü ben herkesten çok çalıştım düşüncesi kazananlarda acımasız bir kibre yol açıyor. Kaybedenlerde ise demek ki yeterince iyi değilim diyerek derin bir aşağılanmaya ve hincan neden oluyor. Sendel'e göre günümüzdeki siyasi kutuplaşmanın, öfkenin arkasındaki temel ahlaki körlük bu. Kazananlar şansın, ailenin yani o atmosferin rolünü tamamen unutuyorlar. Bu çok ağır bir tespit. Yani bugün sosyal medyada gördüğümüz o ben başardım sen de yapabilirsin türü motivasyon konuşmaları aslında kutuplaşmayı mı körüklüyor? Sendel'in iddiası tam olarak bu. Raporun en çarpıcı yanlarından biri de bu modern kibir probleminin kadim gelenekler için hiç de yeni olmadığını göstermesi. İslam düşüncesinde bu duruma ucub deniyor. Yani Allah'ın verdiği nimetleri unutarak her şeyi kendi nefsinden bilme hastalığı. Peki panzehirin ne? Türk irfanında bunun panzehiri had bilmektir. Yani insanın kendi sınırlarını, acizliğini ve başarısındaki dış faktörlerin payını bilme erdemi. Batı'nın yeni keşfettiği bu kriz aslında binlerce yılın biliniyor. Tamam, ben'in büyük ölçüde dışarıdan şekillendiğini anladık. Ama bu işin en hassas kısmına, yani ahlaka gelince bir çıkmaz yaratıyor. Eğer kararları tam biz vermiyorsak... İyi ya da kötü olmaktan nasıl sorumlu olabiliriz? İşte raporun en güçlü tezlerinden biri burada devreye giriyor. Metot ortam transferi. Diyor ki ahlak bireye soyut bilgiler öğreterek değil ahlaklı olmayı kolaylaştıran ortamlar tasarlayarak inşa edilir. Yani metodu değil ortamı değiştirmek. Aynen mesele ortamı dönüştürmek. İslam geleneğinde lisan-ı kal yani sözün dilinin etkisinin sınırlı olduğu, asıl meselenin lisan-ı hal yani davranışın ve durumun dili olduğu vurgulanır. Çünkü söz kulaktan girer ama ortamın kendisi doğrudan göze ve kalbe hitap eder. Buna somut bir örnek verebilir miyiz aklında canlanması için? Raporun verdiği en sarsıcı örnek, Anadolu'daki ahilik teşkilatı ve pabucu dama atılmak uygulaması. Evet bunu duymuştum. Bir esnaf hile yaptığında ayıplı mal ürettiğinde o esnafa ait bir pabuç tüm çarşının görebileceği şekilde bir utanç nişanesi olarak kendi dükkanı çatısına atılırmış. O pabuç orada aylarca kalırmış. Bu yüzlerce sayfa etik kitabından çok daha güçlü bir mesaj. Kesinlikle. O dama atılmış pabuç, tüm topluma tek bir kelime etmeden, sessizce ama çok etkili bir ders verir. Burada hileye, ahlaksızlığa yer yok. Bu hikaye inanılmaz. Yani utancın ve onurun ne kadar güçlü bir toplumsal tutkal olduğunu gösteriyor. Peki, modern bilim bu tür mekanizmaları onaylıyor mu? Hem de nasıl. Okullarda yaşanan bir durumu düşünün. Resmi müfredatta çocuklara dayanışma öğretilir. Evet, evet. Ama sınav sistemi, onları en yakın arkadaşını bile bir rakip olarak görmeye iten acımasız bir rekabeti dayatır. Buna eğitim biliminde örtük program denir. Öğrencinin asıl öğrendiği, sözde kalan resmi müfredat değil, sistemin dayattığı o acımasız örtük mesajdır. Atmosfer, söylenen sözü her zaman yener. Davranışsal iktisattaki dürtme teorisi, yani nudge teori de sanırım buna benziyor. Aynen öyle. Meşhur izleyen gözler deneyi vardır. Bir ofiste bağış tutusunun üzerine bir hafta çiçek resmi, bir haftada bir çift insan gözü resmi asılır. Sonuç? Göz resmi asılı olduğu haftalarda kutuya neredeyse üç kat daha fazla para atılıyor. Çünkü bilinçaltımızda izlendiğimiz hissi bizi daha dürüst davranmaya dürtüyor. Sonuç çok net. Ahlak bir bilgi değil, bir atmosfer meselesidir. İşletme okullarındaki etik derslerinin sürekli başarısız olmasının sebebi de tam olarak bu. Teoriyi öğretiyorlar ama atmosfer zehirli kalıyor. Aynen. Bütün bu konuştuklarımız bizi raporun en can alıcı ve belki de en hüzünlü metaforuna getiriyor. Kesik çiçek meleniyeti. Evet, çünkü modern dünyanın trajedisini çok yalın bir şekilde özetliyor. Diyor ki, modern batı medeniyeti kendisini var eden ahlaki ve manevi kökleri yani inancı, geleneği, tarihi bilinçli olarak kesti. Ama bu köklerin meyveleri olan değerleri yaşatabileceğini sandı. Kesinlikle. İnsan hakları, demokrasi gibi çiçekleri yaşatabileceğini düşündü. Tıpkı bahçeden kopardığınız bir gülü vazoya koymak gibi. Bir süre daha canlı görünür ama aslında ölüdür. Aynen öyle. Köklerinden beslenmeyen bir medeniyetin değerlerinin de eninde sonunda solması... İçinin boşalması kaçınılmazdır. Ve rapor bu solmanın bireyin doğuştan getirdiği o saf öze, yani fıtrata zarar veren üç modern gürültü kaynağıyla hızlandığını söylüyor. Bunlardan ilki hız. Evet, Alman sosyolog Hartmut Rosanın sosyal hızlanma teorisi. Hayat o kadar hızlandı ki artık durup düşünmeye, tefekkür etmeye vaktimiz kalmıyor. Her şey bir sonraki bildirime endeksli. Aynen, bu hız derinliği öldürüyor. Fıtratın sesini duyabilmek içinse sessizliğe ve yavaşlamaya ihtiyaç var. İkinci gürültü kaynağı ise haz. Buna dopamin tuzağı da diyebiliriz. Kesinlikle. Sosyal medya beynileri, bitmeyen alışverişler, beynimizin ödül sistemini hackleyen bu kültür irademizi zayıflatıp bizi hedonik koşu bandında koşturuyor. Sürekli kovalıyoruz ama asla tatmin olamıyoruz. Ve üçüncü gürültü, başarı. Evet ama bu karakterin olgunlaşması gibi içsel bir başarı değil. Tamamen dışsal onaya, statüye dayalı bir başarı tanımı. Bu da insanın içindeki karakteri aşındırıp sürekli kendini ispat etme ihtiyacı duyan narsizmi besliyor. Günümüzün tükenmişlik salgınının arkasındaki ana nedenlerden biri de bu. Hız, haz ve başarı. Bu üç büyük gürültü, Fıtratın o sakin ve bilge sesini bastıran, insanı kendine ve köklerine yabancılaştıran, sağır edici bir kakafoni yaratıyor. Peki, bütün bu konuştuklarımızdan sonra başa dönersek, tüm bunlar bizim için ne anlama geliyor? Sanırım şunu anlıyoruz. Aynaya baktığımızda gördüğümüz ben, büyük ölçüde bizim eserimiz değil. O ailemizin, kültürümüzün, sosyal sınıfımızın, hatta yaşadığımız çağın hızının bir yansıması. Aynen öyle. Ve modern dünya bu inşa sürecini destekleyen değil, tam aksine onu zehirleyen, köksüz ve gürültülü bir atmosfer yarattı. Raporun en baştaki sonuç hipotezine geri dönüyoruz o zaman. Evet, vardığı yer tam da burası. Diyor ki, eğer kendinizde var olan değerleri çocuklarınıza aktarmak istiyorsanız, onlara sadece iyi bir rol model olmanız yetmez. Bu bir yanılsamadır. Neden? Çünkü sizi siz yapan sadece kendi iradeniz değildi. Sizi inşa eden o sağlıklı ortamı, o ocağı ve töreyi onlar için de yeniden kurmanız gerekir. Hatta daha ileri giderek yaşadığınız toplumun genel atmosferinin iyileşmesine katkıda bulunmanız gerekir. Çünkü fırtınalı bir denizde sadece kendi sandalınızdaki deliği tıkamaya çalışmak pek bir işe yaramaz. Asıl mesele denizi sakinleştirmektir. Bu çok güçlü ve sorumluluk yükleyen bir sonuç. Bireysel kurtuluşun pek mümkün olmadığını, hepimizin aynı gemide olduğunu söylüyor. Kesinlikle. Ve bu derin analiz, dinleyiciyi en sonunda şu sarsıcı ve nihai soruyla baş başa bırakıyor. Belki de hepimizin kendine sorması gereken o soruyla. Modern insanın önündeki temel varoluşsal tercih şudur. Vazoda güzel bir ölü olmak mı, yoksa toprakta zahmetli ama diri bir hayat sürmek mi?